1251, numaralı konu, Hazreti Peygamberin ve İbni Abbas'ın ilk saf hakkındaki sözleri, evet, Abdulaziz bin Rufey şöyle anlatıyor, İbni Zübeyr zamanında Mekke'de Hazreti İbrahim'in makamında, ilk safta durmuştum, Amir bin Mesud el de gelip sıkışarak benim yanıma durdu, Amir'e, ilk saf ile ilgili bir şey var mı, dedim, Amir, evet, Allah'a yemin ederim ki, Hazreti Peygamberin, eğer insanlar ilk safta namaz kılmanın sevabını bilselerdi, ya Kura ile veya Sıra ile dururken, dediğini işittim, dedi.